İlmi ve itikadi Haram ve Mekruhlar Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Tahavi'nin de tahriç ettikleri Ebi Derda'dan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-Ulema'u verathetü'l-Enbiya'i Alimler, Nebilerin mirasçılarıdırlar. Bu hadisi şerif, ulema ve ilmin üstünlüğünü, ayrıca ilmin büyük nimet olduğunu beyan buyurmaktadır. İlimlerin içerisinde de en üstün, en faziletli, en yararlı fıkıh ilmidir. Yani helal ve haramı birbirinden tefrik eden ilimdir. Bu itibarla İmam Ebu Hanife radıyallahu anh, fıkıh, ''Nefsin aleyhinde ve lehinde olan hükümleri bilmektir.'' diye tarif etmiştir. Binaenaleyh, nefsin tezkiyesi, eşit, hatalardan arınması için fıkıh ilmi şarttır. Binaenaleyh, fıkıh ilminden mahrum olana ittibada edilmez. Ne fayda ki, zamanımızda en çok ihmal edilen ilim fıkıh ilmidir. Bir nimet ne kadar yücelse, afatları da o kadar yücelir. Bozulan her şey değerlendirilebilir. Hatta çürüyen ve eskiyen bir çul makinaya verilip pamuk veya kıl haline getirilerek ondan faydalanmak mümkündür. Ama ilim öyle değildir. İlim tereyağı gibidir. Bozulduysa atılmaktan başka bir şeye yaramaz. Fıkıh ilmi hakkında verilen müjde hiçbir ilim hakkında verilmemiştir. Müjdenin en büyüğü de Müslim ve Buhari'nin tahric ettikleri Muaviye radıyallahu an'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu "Men yuridillahu bihi khayran yufaqkihuhu fid dini wa inna ana qasimun, wallahu yu'ti" وَلَا تَزَالُ مِنْ اُمَّةِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِا اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أمر الله وهم على ذلك. Allah kimin hakkında hayrı murat ederse, onu dinde fakih, eşit, helal ve haramı birbirinden ayırt edecekler. Her halde ben ancak ilmi taksim edeceğim. Allah Ta'ala ise vericidir. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emriyle dimdik ayakta devam edecektir. Onları terk edenler ve onlara muhalif olan kimseler, onlara zarar vermezler. Allah Ta'ala'nın emri, eşit kıyamet gelinceye kadar onlar bunun üzerindedirler. Mealindeki hadisi şeriftir. Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde fakih, eşit, helal ve haramı birbirinden ayırt edici kılar. Cümlesi fıkıh bilginleri için kafi bir müjdedir. Aynı zamanda fıkıh yani helal ve haramı birbirinden ayırt etme bilgisinin de üstün nimet olduğunu ifade etmektedir. Ancak nimetin yüceliğine mebni afatı da vardır. Bunun en büyük afatı, Kur'an-ı Hakimi indiği görüşlerle mana etmektir. Halbuki indiği görüşlerle Kur'an-ı Hakimi mana etmek, bazen küfür olur, bazen de küfre yakın haram olur. Binaenaleyh, mücerret maalden hüküm çıkarmak, yorum yapmak, ilmi büyük bir afattır ve haramdır. Nitekim Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin de tahric ettikleri Cündüb radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men qale fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba Kim Kur'an'da görüşüyle söylerse ve bunun üzerinde isabetli olsa dahi hakikaten o hata etmiştir. Buradaki hatadan iki mana murat olunmaktadır. Birincisi, isabetsiz mana etmektir. Bu küfürdür. İkincisi, isabetli olarak mana etmektir. Bu ise büyük masiyettir, haramdır. Her halükarda hadisi şerif, şahsın Kur'an'ın lafzından görüşüyle hükmü çıkarmasını yasaklamıştır. Bundan anlaşıldı ki, bizim zamanımızda, özellikle Türkiye'de, Ulemanın görüşüne, tefsirlere müracaat etmek sizin mücerret meal okunması ya küfürdür ya büyük bir masiyettir. Hele hele bunun üzerinde bir de münakaşalar olursa, mesela şu ayet bunu demek ister. Bu ayet bunu demek ister gibi çekişmeye sirayet ederse küfür olur. Nitekim hakim Ebu Davud ve İmam Ahmed'in tahriç ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anhtan gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-Mira'u fil-Kur'ani kufrun. Kur'an'da cedel küfürdür. Mutlaka Müslümanların böyle büyük hatalardan sakınmaları farzdır. Farzı terk etmek haramdır. Öyleyse bu haramı işlemekten kurtuluşun iki çaresi vardır. Birincisi Üstad bedi o zamanın kendi eserlerinde tatbik ettiği gibi ayetleri okuyarak maalini söylemek sizin hükümlerini müctehitlerden ve muteber eserlerden nakletmektir ikincisi maalde fikir ve düşünceyi yürütmek sizin tefsirden mesela elmalı Yahut vehbi Efendi yahut Ömer Nasuhi şöyle şöyle yazmışlardır diye nakletmektir. Bu nakilde dahi titiz bulunmak farzdır. Aksi takdirde hatadan korunulmaz. Şu halde Kur'an ve hadisi anlayışımızla değil, müctehitlerimizin, bid'atten sakınan ulemamızın anlayışıyla anlamalıyız. Bu bir düsturdur. Nitekim, Dara Kutni'nin tahriç ettiği Ebi Salebe'den gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnna allaha feradha ferâidha felâ tudayyûhâ ve harrâme hurmâtin felâ tentekihûhâ ve hadde hudûden felâ te'atedûhâ ve sekete an eşya'a min gayr-i nisyânin felâ tebhatû anhâ. Gerçekte allah Teala birçok farzları farz kılmıştır. Onu zayi etmeyin. Gerçekte masiyetten birçok haramları yasaklamıştır. Ona yanaşmayın. Birçok hudutları, eşit sınırları beyan etmiştir. Onu geçmeyin. Unutmaksızın birçok şeyleri bırakmıştır. Onu araştırmayın. Gerçekte masiyetten birçok haramları yasaklamıştır. Ona yanaşmayın. Şirki, zinayı, riyayı, ribayı, içkiyi, kumarı, açık delillerle yasaklamıştır. Onun her bir yasağı birer sınırdır. İşte bu sınırı geçmek, farzları zayi etmek gibi yasak ve haramdır. Bazı serseri insanlar, Mealde haram lafzını bulsalar, bu haramdır der. Fakat haram lafzını bulmazlarsa, yorum yaparlar. Bu küfre götürür. Nehyi eşit, kesin olarak yasağı beyan eden, وَلَا تَقْرَبُ زِنَا Zinaya yanaşmayın gibi emirler, yasağı beyan ettiği gibi, haramı ifade eder. Artık neh'in haram mı, keraheti mi,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 ''Müçtehitlerin anlayışıyla anlamak farzdır. Onda görüş beyan etmek haramdır.'' diye hükmedilmektedir. Unutmaksızın birçok şeyleri bırakmıştır. Onu araştırmayın. allah Teala her bir kuluna ayrı ayrı sıfatlarla tecelli eder. Bilgiyi ihsan eder. Bazı insanları fıkıh ilminin bilgini olarak yaratmıştır. Üç asırda yaşayan büyük müçtehitler ve mezhep imamları gibi. Binaani aleyh bu hadisi şerifte bizim ayet ve hadisi araştırmamız yasaklanmıştır. Gücümüz yettiği nispette hükümleri onların sözlerinden anlamaya çalışmalıdır. İşte en büyük afat ayet ve hadis meallerinde bu işte yetkili olanlara müracaat etmek sizin yorum yapmaktır. Bu yorum isabetli olsa dahi yine hatadır, masiyettir, haramdır. Ayette bu olduğu gibi, hadiste de aynıdır. Mesela, namazın farziyetini ayet ve hadisten öğrenip inandığımız gibi, müçtehitlerden de namaz kılmasını, rükünlerini, şartlarını, vaciplerini, mekruhlarını, müfsitlerini öğrenmeliyiz. Demek fukahanın görüşleri, Beşeri sistemdir diyen Ondan sakındığı kuyuya Düşmüştür habersiz Bazı serseri insanlar Peygamberin aleyhinde Söz uydurma haramdır Lehinde haram değildir derler Bu şeytan tuzağıdır İnandırmak için fikrini Ayet ve hadise dayandıran Küfre girer Artık kıldığı namaz Yaptığı ibadetler boşa gider Nitekim Müslim ve tahavinin de tahriç ettikleri Semure bin Cündub ve Mughire bin Şube'den gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men haddese anni bi hadisin yera ennehu kezibun fehu ehadul kezibine Kim hakikaten yalan bildiği halde benden bir söz söylerse gerçekte o yalancıların biridir. Yalancıya lanet gelir. Yani Allah Teala'nın gazabına müstahak olur. Binaen aleyh dinin aleyhinde ve lehinde peygambere söz uyduran gazab-ı ilahiye'ye müstahak olmuş demektir. Bu takdirde şu hüküm hadis midir, değil midir diye aklında tereddüt eden kimse dahi sözünü ayete yahut hadise isnat edemez. Ettiyse lanete müstahak olup haram işlemiştir. Küfre girmesi de muhtemeldir. Çünkü yalandan Allah Teala ve onun Resulüne isnat en büyük iftiradır. Binaen aleyh en büyük günahtır, haramdır. "Femen azle mimmen iftara ala Allahi kediben li yudille en nas bi gayri ilm inna Allaha la yahdil Bilgisizlikle Eşit cehalet sebebiyle insanları dalalete sokarak Allah'a yalan olarak iftira edenden daha zalim kim? Gerçekte Allah zalim güruhu sevmez. Maalindeki ayette beyan edildiği üzere Allah Teala'nın hükmünü bilmeksizin Allah'ın hükmüdür diye söz uydurmak en büyük zulümdür. Liudillenin lam harfi illet ve sebep için değil sayruret manasındadır yani yalan söz doğrusu iftira akıbette dalalet olduğundan kim söyleyeceği hükmün Kur'an'da olduğunu bilmeksizin sözünü ayete isnat ederse en zalim olmuştur yani saptırmak için söz uydurma da zulüm olduğu halde ayette bu kastedilmemiştir Mesela gayrimüslim bir kimsenin inkar, alay yahut istihfaf yoluyla Müslümanları saptırması kastedilmemiştir. Bilakis Müslümanım deyip de sözünü Allah Teala'nın hükmüne isnat eden kastedilmiştir. Yahudilerin hahamlarının ve Hristiyanların papazlarının indiği meselelerini Allah Teala'nın hükmüdür diye saptırmaları gibi. Binaenaleyh Kur'an'da hükmün olduğunu kesin bir bilgiyle bilmeyenin hükmü Kur'an'a isnat etmesi en büyük iftira ve en büyük zulümdür. Bu itibarla El-Mira'u fil-Kur'ani kufrun Kur'an'da cedel küfürdür. Mealindeki hadisten de bu mana anlaşılmaktadır. Böyleleri Kur'an'ın müteşabih ayetlerini ele alırlar. Kur'an'ın müteşabih ayetlerini heva ve heveslerine göre mana ederler. Sonra yalancı olmadıklarını ispatlamak için sözlerini ayete dayandırarak, Allah şöyle buyurdu, Allah böyle buyurdu derler. Aslımızda bu tehlike umumlaşmıştır. Mesela, Arabi nazm-ı şerifini bilmeyen birçok insanlar, sadece meal ellerini alarak, Ayet ve hadislerle fikirlerini bildirirler. Arabi bilenler dahi Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in o güzel itikatlarını bertaraf etmek için müşrikler hakkında nazil olmuş ayetleri veya hadisleri Müslümanlar hakkındaymış gibi izah ederler. İşte bu ilmen ve itikaden haramdır. En büyük zulümdür. Çünkü ayetlerde muhkem, müteşabih Umumu ifade eden, hususu ifade eden, mücmel, müfesser birçok lafızlar vardır. Usul ilminde çok aşina ve ashab, tabi'in ve tebe-i tabi'inin tefsirlerine vakıf olandan başkası onu çıkaramaz. Sadece mealiyle ortaya çıkmak isteyenler, Kur'an ve hadisi galiba normal bir beşer sözü gibi zannederler. Bu ise küfürdür. İlmi ve itikadi haramlardan birisi de heva ve heveslerine uyan ehli bid'at ile beraber olmaktır. Müslüman mutlaka Allah Teala'yı sevdiği, Resulüne ittiba ettiği için Allah Teala'yı inkar edenleri ve O'nun Resulüne ittiba etmeyenleri terk etmeye mecburdur. Binaenaleyh, hayata nazaran insanlar üç kısımdır. A- Bilgisizliğe, cehalete kanaat ederek şer'i ilimleri terk edenlerdir. Birçok Hristiyanlar bu yolda zihap ettiler. Kur'an-ı Hakim'de bunlar dâllîn diye beyan buyurulmuştur. B. Bildikleri halde bilgileriyle amel etmeyenlerdir. Yahudilerin hepsi bu yolda zihap ettiler. Bildikleri halde bilgileriyle amel etmediler c. Sırat-ı Mustakim üzerinde Müslüman olanlardır. Bunlar bilerek, inanarak amel edenlerdir. Binaenaleyh bilgisiz amel eden Hristiyanların, amelsiz bilgiyi çoğaltan Yahudilerin yoluna gitmiştir.